Su sıfır derecede donar. Tabiat kanunudur. Ama bugün suların donma derecesi adeta değişti. Eskiden her 25 yılda bir Boğaziçi donar imiş. Haliç ise 10 yılda bir donarmış. Haliç'in üzerinde atalarımız bu sporları yaptıkları zamanları anlatır. Eski şairler... Boğazın donması dolayısıyla pek çok tarihler düşünmüşlerdir. Ve bu tarihleri alt alta koyduğumuzda yaklaşık 25 yılda bir boğazın karşısından karşıya geçebilecek şekilde donduğu görülür. Ama ben şu yaşıma geldim, hala boğazın donduğu bir güne rastlamadım. Çünkü sıfır derecenin üzerinde pek çok derecelendirilmiş, Atık madde suyun içerisinde, plastiğinden, gazından, ne bileyim petrolüne varasıya kadar. Tabii bunların donma derecesi çok yüksek olduğu için kışlar da eski kışlar değil. Artık kışlar da değişti. Neredeyse e, küresel ısınma dünyanın her yerini kasıp kavurma noktasına geldi. Tarihten bu tür günler ve iklimler söz konusu olduğunda benim aklıma hep bir hikaye gelir. Evliya Çelebi Tuna'nın buzlarını anlatır. Tuna'dan devasa buzlar gelip, boğaza girip, Şemsipaşa'da, bugünkü Paşa Şemsipaşa Camii'nin orada kayalıklara çarpıp, kırılıp, parçalanan buzların evlerin çatılarına düştüğünü ve bazı çatıları çökerttiğini anlatır. Şimdi gemiler gibi yüzen buzlar düşünün, Tuna'nın buzları. Demek ki o dönem Avrupa'da yahut da dünyada nasıl bir soğuk var ki buzlar oralardan sökün edip geliyor. İşte yine Evliya Çelebi'nin anlattığına göre, Estergon Kalesi'nin etrafı Tuna'nın geçişiyle üç, hilal gibi çevrilmiştir. Estergon Kalesi'nde Tuna donduğu zaman emniyet birdenbire zayıflarmış. Dolayısıyla bizim o dönemdeki Estergon Kalesi'ndeki gençler Tuna civarındaki köylerden gözlerine kestirdikleri bir, e, nişanlıları yahut da yavukları yahut da bir kız alacaklar ise nikahı genellikle Tuna donduğu zamanlar kıyarlarmış. Çünkü Tuna'dan geçip gelmek çok kolay olurmuş. O dönemler Tuna'nın üzerinde kış sporları yapıldığı, sığırların kaburga kemiklerinden ayakların altına, bugünkü slalom yaparcasına, Yahut aşık kemiklerinden ayakların altına dikine, yani paten kayarcasına pek çok sporlar yapılır. Bu sporların her bireri içerisinde de insanlar günlerce eğlenirlermiş. Şimdi Tuna'nın artık buz tutmadığı zamanlardayız. Ama Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Tuna'nın içindeki balıklar öyle cesim, öyle iri balıklar imiş ki Tuna'nın donmayan yerlerinden başlarını çıkarıp diyor ki Evliya Çelebi, İnsanların su içtiği gibi balıklar da başlarını çıkarıp hava içerdi diyor. Yani e, oksijen alabilecek şekilde denizin altında bazen beş karış yüksekliğinde buz olduğunu söylerler ki hakikaten cesim bir buzdur. Bugün Rusya'da pek çok ırmak donuyor. Donuduktan sonra bir ırmaktan delik açıyorsunuz. Oradan balıklar avlamaya başlıyorsunuz. Tuna ise... Donma bittikten sonra baharda Değirmen gemileri Tuna'dan yukarıya doğru ince donanma gider gibi gider. Ve Değirmen gemiler Yukarı doğru giderken Tuna'nın sağ tarafındaki köylerin unlarını öğütür. Geri gelirken sol tarafındaki Köylerin unlarını öğütür. Böylece Değirmenlere gelen Geminin çarkı aynı zamanda Değirmeni de döndürmektedir. Değirmene gelen e, Pek çok balık ve Tuna'daki balıkların Nikahyalığını birisi yapar, bunlar vergilendirilir ve İstanbul'da Tuna balığı diye satılır imiş. Kışlar şimdi eski kışlar gibi değil. Allah daha da bizim iklimimizi bozmaz inşallah.